Bismillah. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Evet sevgili kardeşler. Son günlerin olaylarını hepimiz takip ediyoruz az çok. Bu konularda bir giriş yapacağım. Hutbede de inşallah biraz daha temel olarak mevzuları daha hassas noktalarıyla ele almaya çalışacağım. Evet, e, kimileri e, uçak düşürme olayından dolayı savaşa doğru mu gidiyoruz filan diye bir endişe içindeler. E, Tabi kolay kolay savaş olmaz, onu baştan söyleyelim de. Bu vesileyle ben e, e, İslam'daki savaş hukukuyla ilgili bazı konuları gündeme getirmeyi düşünüyorum. Ee, ama müminler, kafirler devamlı savaş halinde olduğunu e, adı konulmamış bir savaşı hep yaşadığımızı hakla batıl savaşının kıyamete kadar devam edeceğini e, unutmamamız gerekiyor. E, ama safımızı e, hangi saf olarak ayırmamız belirlememiz icap ettiğini müminlerin ancak Allah yolunda kafirlerin ise yolunda savaştıklarını e, hatırımızdan çıkartmamamız icap ediyor. Evet. E, olayları önce kısaca hatırlarsak. E, nerede kan, gözyaşı, zulüm varsa orada Batılılar'ın bir saldırısı var demektir. E, Afrika'da ee, Afganistan'da e, özellikle de Orta Doğu'da e, daha önce Lübnan'da sonra Mısır'da Irak'ta şimdi Suriye'de hep Batılıların işgali, saldırısı e, katliamları söz konusu özellikle de e, Batılların e, tümüyle desteğini alan e, Amerika'nın sömürgesi hatta Amerika'yı sömürge olarak kullanan da diyebiliriz. İsrail gibi bir e, e, zalim e, iktidarın, devletin e, Müslümanlara yaptığı zulümleri hepimiz biliyoruz. Evet. E, yani hep savaş e, şartları e, Müslümanları çepeçevre kuşatmış durumda. E, ama ister miydik ki saldıran, işgal eden, zulmeden, haksızlık yapan kesen biçen Müslümanlar olsun ee, yani zalim olmayı mazlum olmaya herhalde tercih etmezdik ee, ama tabii böyle zillet içerisinde hep zulme uğrayan e, kendisini dinini davasını müdafa edemeyen bir konumda olmak da hepimiz için e, hem dünya açısından e, izzete, onura yiğitliğe yakışmayan bir tavır hem de hesabımızın belki kolay olmayacağı bir alan oluyor anlayanlara anlayacağı dilden cevap vermemiz icap ediyor İslam elbette barış dinidir ama o barıştan anlamayanlara haddini bildirmek mutlaka olgun insanların görevidir Evet, böyle zulümler devam ediyor. Sonra Suriye, kafirlerin bir arenası oldu. Deneme tahtaları oldu. Silahlarını nasıl tecrübe edecekler? Onları görme imkanlarına sahip oldular. Orada müdafaası olmayan, başka ülkelerin sahip çıkmadığı, kendi hallerinde, e, yönetimlerini değiştirmek için e, irili ufaklı farklı cemaatler var, Müslümanlar var. Dünyanın değişik yerlerinden gelen. E, hazır Müslümanlar varken e, niye biz e, silahlarımızı onların üzerine e, denemiyoruz ve uygulamıyoruz. E, savaş şartları oluşmuş. Öyleyse niye biz onlardan yararlanmayalım diye Amerika başta olmak üzere Avrupa'da e, koalisyon ülkeleri e, ne yaptılar? Suriye'de ayrı ayrı savaş ilan ettiler. Türkiye de bunlara katıldı koalisyona. Özellikle e, işi de karşı e, Türkiye'nin de Amerika'nın yanında e, her türlü lojistik destek verdi ve savaşa bilfiil katıldı. E, Bilin, biliniyor. Bunun yanında İran'ın e, tümüyle Suriye'yi desteklemesi, sonra Rusya'nın e, fiili olarak da savaşa e, bütün güçleriyle e, uçaklarıyla, füzeleriyle gelip destek olması, e, Müslümanları böyle önüne gelenin istediği gibi sanki ayak topu şeklinde oradan oraya savurması ve istediği şekilde öldürebilme yetkilerini kendilerinde görmesini gerektirecek bir ortam oluşturuyor. Yani 2 milyara yakın müminlerin bu kadar mı güçleri yok, haysiyetleri yok, ama müminleri kınamakta çok haklı değiliz. Müminlerin başlarında hep o savaşan batılı güçlerin neleri var? Piyonları var. Hepsi onların emrinde. Onları dost ve müttefik kabul eden liderler, yöneticiler, Müslümanların ifadesiyle tağutlar tabi Müslümanları kınamak yerine o tavutları kınamak, tabi sadece kınamayla yetinmek yerine onlara karşı tavır almak, müminler olarak hepimizin görevi. Tabi baş hasta olursa organlar da sağlıklı olmaz. Balık baştan kokuyor veya başın istikametinde, onun emrinde, onun lokomotifliğinde, Diğer organlar hareket ediyor. O yüzden müminlere sadece yöneticilerini, yönetimlerini Müslümanca değerlendiremediklerinden, yeryüzünde tek devlet oluşturamadıklarından, başlarına halife gibi bir İslam devlet başkanı getiremediklerinden birinci derecede sorumlu olduklarını ifade edebiliriz. Son yüzyıl, 20. yüzyılla başlayan ve devam eden son bir asır, dünyanın bugüne kadar bütün savaşlarda öldürülen insanların toplamından daha fazla insanların savaşlarda öldürüldüğü bir asırdır, diyebiliriz. 20. asra kadar Dünyadaki bütün savaşları toplayın ee, ve ölenlerin sayısını e, hesaplayamayız ama bir tahminen bir hesaplamaya çalışalım. Birinci Dünya ve İkinci Dünya Savaşı'nda, e, Rusya'nın devriminde e, ve ondan sonra devam eden işgallerde öldürülen insanların sayısı kadar e, dünyanın e, ömrü boyunca e, yapılan savaşlarda o kadar insan ölmemiştir. Yani fesadın ay yukaya çıktığı, tüm dünyayı kuşattığı bir zaman diliminde yaşıyoruz. Ve gidiş çok hayra doğru değil. Müslümanlar yeryüzünün halifesi olamadıklarından, Müslümanca yeryüzünü ıslah edemediklerinden, biz yeryüzünü düzeltiyoruz, şunu getiriyoruz, bunu getiriyoruz diyen, fesatçılar iş başına geliyor ve onlar yeryüzünü kana göz yaşına bulandırıyor. Hatırlayalım kendi verdikleri rakamla 1 milyonun üzerinde Irak'ta insanı niye öldürdüler Amerikalılar? Irak'lılar Amerika'ya ne yapmışlardı? Dünyaya ne yapmışlardı? Yani ne yönüyle hak etmişlerdi 1 milyon insanın üzerinde kişinin Ebu Gureypler'de, zindanlarda duranları düşünün. Efendim, çoluk çocuk, kadın insan, ihtiyar. E, e, sokaklarda bombalanan, silahlar altında öldürülen e, o insanları düşünün. Şimdi Suriye'deki e, insanların ne suçu var da bu kadar rahat e, e, kurşunlanabiliyor, bombalanabiliyor, kalabiliyor. E, bir taraftan da maalesef e, söylemesi zor bile olsa söylemek zorunda olduğumuz Müslümanların birbirlerini öldürmesi, böyle bir fitneye muhatap olmaları e, ve bizim de e, seyirci kalmamız veya sadece dualarımızla e, pasif bir şekilde e, müdahale edemeyecek tavırsızlık içinde bulunmamız nereye koyacağız? Evet, bütün bunlar soru işaretleri ve cevaplanmasını e, gerektiren e, yer yer dilimizle değil, bazen e, halimizle cevaplamamız icap eden konular. E, Müslümanlar e, savaş yanlısı değillerdir. İslam, silm kelimesinin kelimesinden Türer. Silim de selamet demektir, barış demektir, esenlik demektir. E, dolayısıyla e, e, kelimenin e, isminin anlamı bile barış olan bir dinin savaşı önceliklemesi e, tabii ki söz konusu değildir. Ama e, barışı öne çıkartmanın bazı bedelleri vardır, bazı gereklilikleri vardır. Savaşa hazır olunmadan savaşı göze almadan, gerektiğinde savaş yapmadan barış sağlanmaz. Yani barış için mutlaka savaş yapabilecek imkanlara, güce, başka dilden anlamayanlara, anlayacakları dilden hitap edecek imkanlara ihtiyaç vardır. O yüzden Allah'ın düşmanlarına ve kendi düşmanlarınıza karşı hazırlıklı olun diyen e, ayetler, barışı korumak için, selameti korumak için bunları emreder. Evet. Maalesef e, işte bu gücü kendinde bulamayan Müslümanlar, e, hep ezilmeye, zulme uğramaya, e, insanca, Müslümanca yaşayamayacakları bir ortama mahkum oluyorlar. E, eğer Kur'an'ın emirlerini topyekün uygulamış olsak, Dünyamız da güzelleşecek. Zilletten izzete çıkacağız. Ee, bölük pörçük olmaktan devlete e, sahip olacağız. Ahirette de e, azaptan cennete doğru e, yolumuz güzelleşmiş olacak. Bunun için e, imtihan al ol olacağımız alanları Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Bunlardan Öncelikle korku ile imtihan oluyoruz. Ölüm korkusu, açlık korkusu, efendim deprem korkusu ve benzeri korkular. Ee, sonra meyvelerden ve nefislerden noksanlaşma. ister savaş yönüyle, ister e, hakkı yaşadığımız için uğradığımız zulümler yönüyle, isterse normal ölümler yönüyle e, insanların Bazılarının canları e, imtihana konu olacak. İşte bu imtihanlar konusunda e, e, üzerimize düşenleri yapıp müjdelenecek insanlardan olup olmamak dünyaya bunun için, bu denemeye e, tabi olmak için e, geldik. İşte bunun bu imtihanların en e, ağırlarından biri savaş şartlarıdır. Ee, müminlerin e, devamlı soğuk savaş içerisinde olduklarını e, unutmamaları icap eder. Sıcak savaşa da kendilerini hazırlamaları e, e, kesinlikle zaruri olduğunu unutmamaları gerekir. Tabi tağutların emrinde onların uğrunda değil Allah'ın e, askeri kabul edilecek şekilde İslami değerler uğrunda e, mücadele etmek gerektiğinde canımızı da ortaya koymak Allah için feda edemeyeceğimiz hiçbir şeyin olmadığını e, gösterecek bir anlayış içinde bulunmamız lazım. Ben böyle bir giriş yaptım. İnşallah hutbede konuya e, esas olarak girmeye çalışacağım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.